Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Herhangi bir cin başka bir insana giren cini çıkarabilmek için yardım etmeyi teklif ettiği takdirde o insanın bu teklifi kabul etmesi caiz midir? Bu teklif, bu teklifi kabul etmek mekruh bir fiil olarak görülmüştür. Yine kendisi cinin insana girmesi olayının olağan bir olay olduğunu söyleyen alimler vardır. Şeyhül İslam İbni Teymiyye mübah olan işlerde cinlerden yardım almanın caiz olduğunu söylemiştir. Bu kitabın müellifi ise diyor ki zamanımızda cinlerden yardım alanların yapmış oldukları oyunlar ve deccallıklar epeyce artmıştır. Cinlerden yardım almak doğru bir iş değildir. Zira bu durumun mümine onun inancına birçok zararları olabilir. Onun imanını zayıflatabilir. Aynı zamanda bu işlerle uğraşanların çoğu cahil kişiler oldukları için onların sözlerine güven olmaz. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. E, tatayyur ne demekti? Onu geçen dersimize söylemiştik. Tekrar ediyorum. Tatayyur kuş ve benzeri bazı Yaratıklarda ve onların seslerinde uğursuzluk olduğuna inanmaktır. Bu durum şirke girdiği için haramdır. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder: "An Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "La adwa, wa la tıyrette, wa la hammete, wa la safar." Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her hastalığın geçici olduğuna, yani bulaşıcı olduğuna, bazı kuşların ve özellikle baykuşların uğursuzluğuna inanmak ve sefer ayını, safer ayını uğursuz saymak doğru değildir. Safer ayı hicri aylardan biridir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslimin rivayetinde şu ek bulunmaktadır. Vela nev'a, vela Gavla. Yıldızları ve gavleyi uğursuz saymak yoktur. Böyle bir şey olamaz. Cahiliye devrindeki insanlar bazı varlıkları ve seslerini uğursuz sayarlardı. Hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye devrindeki insanların bu inançlarının yanlış olduğunu belirtmektedir hadiste geçen bu ibarelerin manası nedir adva, tıyara hamet gibi kelimelerin manası nedir adva istisnasız her hastalığın hastalıklı kişiden sağlıklı kişiye geçeceğine, bulaşacağına inanma olayıdır bu olay yanlış bir inanıştır Geçici hastalıklar vardır, geçmeyen hastalıklar vardır. Cahiliye devrinde insanlar Allah'ın takdiri olmasa da her hastalığın kendi kendine başkalarına bulaşacağına inanıyorlardı. Her hastalık adam bulaşıcı olmayan hastalığı dahi olsa onlar diyorlardı ki şu adam hasta mı yanına yaklaşma mutlaka sana hastalığı geçer diye inanıyorlardı. Hastalığın geçici olduğuna inanıyorlardı ayrım yapmadan. Ama geçici olan hastalıklar var, olmayan hastalıklar var tabi ki. Tıyara, kuşları uğursuz saymak dedik. Bazı kuşların uğursuz olduğuna inanmaktır. Hamet, baykuş diye isimlendirilen gece kuşudur. Cahiliye devrindeki Araplar, bu kuşun birinin evinin evin, e, evine konmasını, o kişinin öleceğine veya o evden bir kişinin öleceğine e, delil olduğunu düşünüyorlardı. Bu hadis bu inanışı da iptal ederek ortadan kaldırmıştır. Safer, bunun sefer ayı olduğunu söyleyenler olmuştur. Cahiliye devrinde bu ayı uğursuz görürlerdi. Bu kelimeden kastın, karında meydana gelen ve acıktığı zaman vahşileşen, hatta ölüme bile sebep olabilen bir kurtçuk olduğunu, bu hastalığın uyuz hastalığından daha tehlikeli olduğunu söyleyenler de olmuştur. Peygamberimiz bu inançların batıl olduğunu söyleyerek bunları ortadan kaldırmıştır. Nü'e, yıldızların düştüğü yöndür. Bunun bazı insanlar tarafından yağmuru yağdırdığına inandıkları bir yıldız olduğunu iddia edenler de olmuştur. Bu yanlış bir inançtır. Gavl, şeytandan bir cinstir. Cahiliye devrinde bu tür şeytanların yollarda insanların önüne çıkıp onları yollarından saptırıp ve daha sonra onları helak ettiğine inanılırdı. Cahiliye Arapları böyle inanıyorlardı. Gavl diye şeytan insan yolda giderken yoluna çıkar, onu yoldan saptırır, onu daha sonra boş bir yere götürür, helak eder, öldürür. Böyle düşünüyorlardı. Bunların cahiliye inançları olduğunu Peygamberimiz söylüyor. Bunların hiçbirinin aslı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu inancı da iptal etmiştir. Şeytanların Allah'a tevekkül edip ona onu zikreden bir kişiye yaklaşamayacağını bildirmiştir. Şeytanlar, cinler Allah'ı zikreden onun adını anan bir kişiye bir Müslümana asla yaklaşamazlar. Müslümanın kalkanı Bismillahirrahmanirrahimdir. Eûzubillahimineşşeytanirracimdir. Allah'ı anmaktır, Allah'a yakın olmaktır. Bu tür e, insanlar yani Allah'a yakın olan insanlar şeytanlar o insanlara zarar veremez, o insanlara yaklaşamaz. Bu konuda Allah'ın vermiş olduğu bir garanti vardır. Allah cümlemizi her türlü şey, şeytanın şerrinden emin eylesin, muhafaza eylesin. Cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, bedenimize sıhhat, aklımıza berraklık nasip eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahb-i fatiha